...Açık Deniz'in herkese iyi fikirler... ...95.0 Açık Radyo'da... ...Bir Açık Deniz programda daha birlikteyiz... ...Bu hafta Açık Deniz'i... ...Caner Aktolunla yapacağız... ...Alican ile birlikte... ...Caner merhaba... Merhabalar Beysun Bey nasılsınız? Ee, sağ olasın, Alican selam... Merhaba Beysun, merhaba Caner... Ee, evet merhaba Caner... ...önce senin hikayeni dinlemek istiyorum... ...yani Caner Aktolun kimdir... ...Caner kimdir, nerede büyüdün... ...ne yaptın, ne ettin nasıl gündemimize geldin? Dinliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ben Caner. 91 yılında Göcek'te doğdum. İlk okulda buralardaydım. Lisede Antalya Efendi, üniversitede Boğaziçi'nde. Ama her zaman içinde yelkenle, çevremde yelkenle, gündemde yelkenle büyüdüm. Bir süre Üniversiteden sonra, 23-25 yaşlarından sonra 2-3 sene uzak kaldım yelkenden. İşte hayata atıldım vesaire derken. E, denizi işim yapmaya karar verdim. Tabii, ne okudun Cener? Ben e, ekonomik iktisat mezunuyum. Ha, yani denizcilikle ilgili şey okumadın o zaman. Yok okumadım. Hatta üniversitede <gülüyor> <Bu> yelken kuruluşu <gülüyor> <gülüyor> bile e, bulunmadım. <gülüyor> Boğazi yelkendi. <gülüyor> evet evet yani bir iki sene ve, e, hayat beni başka yerlere götürdü daha sonradan e, uzak kalmanın onu kaybetmenin pişmanlığını hiç unutmadım ve e, tekrardan sarıldım e, işimde altı senedir de benim işim yani denizcilik e, denizcilik motoriyatlarda... neresinde ne tür bir işi yapıyorsun Cener e, motor yatlarda gemicilikten yelkenli kaptanlığına kadar 30 metre 50 metre teknelerde gemici ikinci kaptan her mevkide, her pozisyonda. Peki dışarı... eğitim aldın mı? Yani kaptan olabilmek için. Yani, Tabii. Alaylı dediğimiz dışarıdan eğitimle, yani denizcilik okulundan değil, dışarıdan sertifikalarımı, belgelerimi alarak Göcek'te Zonyatçılık'tan. kendinde emeği bende çok fazladır. O yüzden isimlerini burada. Levent <gülüyor> Bey, Belek abi sayesinde. Kaptanlığı öğrendim nasıl yapılacağını daha sonra gerekli <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani yani Beysol be, be, be, bir bilgi vermek istiyorum yani işte anons etmek lazım Caner e, Hopa İskenderun yelkenli bir federasyonun kontrolü bir Türkiye rekoru var biliyorsun evet. bu her sene el değiştiriyor bu sene altı buçuk metre bir yelkenliğiyle bu denemeyi yaptım. Tamam, oraya oraya bir, gel, geleceğiz. Ha, yani o e, dinleyenler, dinleyenler o <gülüyor> kulakla diye söylüyorum. <gülüyor> evet. evet yok, devam. Küç, küçük sürprizlerimiz olacak canım. Dinleyiciler alacak. <gülüyor> peki, <gülüyor> peki. Peki e, bir küçük soru Caner. E, Yelken'e optimistle mi başladın yoksa doğrudan yatla mı başladın? Nasıl gelişti? Optimistle başladım. Benim e, ailemde ve e, yani kültür, bizim kültürümüzde denizcilik hiç yoktu. Hmm. Ee, yani kimse daha önceden bu alanla uğraşmamıştı. Ben de yazları vakit geçirmek e, yani daha rahat, daha güzel bir e, ailen için de e, çalışıyorlar sonuçta ve yazları daha güzel vakit geçirmem için yelken kursuna yazdırdılar beni. 99 yılında Göcek Yat Kulübü açıldığında ilk sporcularındanım. E, orada öğrendim ve şey yarışmaya başladım ikinci senemde. Çok Aynen. sevdim yarışmayı. Yani. Hatırlıyorum okula gittim de bir sonraki yarışı beklerdim. Ee, milli takıma maalesef giremeden bırakmak zorunda kaldım. Ben onu o işleri hiç unutmadım. Ve Optimist'teki yaşadığım heyecanı hep aradım açıkçası. Yani 200 üst tekne start alıp, <gülüyor> 10. bitirmek, 5. bitirmek, işte Türkiye dereceleri yapmaya çalışmak, kamplar, deplasmanlar, startlar, kılışlar. <gülüyor> ee, onu Milli'de buldum. Çok aradım. Ee, yıllar sonra, yıllar sonra mini de bulurdu. mini konuşacağız ama önce istersen Alican Türkiye turunun hikayesini evet. yani Hopa İskender'in rotası ki ilk sanıyorum Figaro iki ile e, evet. kimler yapmıştı o, o ee, rotayı söyleyeceğim ee, Kerimle e, Orhan Özdaş. ikisi Kerimin soyadını unuttum ee, ikisi Figaro iki o zaman Vedat Tezman'a e ait olan Figaro 2 teknesi vardı. Onu, kiraladılar. Ve e, ilk Hopa'dan e, o, o denemenin e, kontrolünde Tayyip yapmıştı. Yani Start'ı Tayyip hakemleri verdi. Sonra İskender'de finish aldılar. Fakat süresini tam hatırlamıyorum. E, fakat bunu o zaman yani böyle bu, bu bir yerlere kayıt edilmedi. Yani federasyonla vesaire. Ama şey de, diye. Çok... Bir kez duyuyorum. E, a, öyle <gülüyor> evet. mi? E, a, a, Ali evet. ben şeyi hatırlıyorum ama sanki siz Tayyip olarak hakemlerle Hayır, bir... Hayır hakemler hepsine atamasını yaptık ama bu federasyon kayıtlarına girdi mi girmedi mi bir Açık Deniz Birliği'nin müsabakası olarak ondan emin değilim. Belki bizim de o zaman tayk olarak bunu federasyon nezdinde resmi kayıt ettirmemiz mi gerekiyordu neydi ben çok iyi Ben sanki o bir an... start ve finish zamanının alındığı diye hatırlıyorum. Neyse. Hayır. Ama Biz hikaye de... oradan Alın. başladı. Alındı. Yani o şeyler Tayk kayıtlarında var ama resmi federasyon kayıtlarında olduğunu zannetmiyorum. <gülüyor> Hikaye öyle başladı. Öyle başladı. Sonra e, dostumuz işte eski minici, şimdiki offshore erkenci Tolga Pamir. E, bu işe niyetlendi. Tolga Pamir. Önce solo yaptı. Sonra e, mix yaptı. Yani bir kadın bir erkek olarak yaptılar. Ve sonra arkasından da gö çeşitli denemeler gö geldi. Evet, Gökova kardeşler Atila ve onlar yaptı, evet. onlar yaptı. En son rekorda Doğukan soylu hakkında değil, gene mix bir Doğru. ekip. Doğukan Kandemir. Doğukan Kandemir ve bir kadın, diğer ekip arkadaşı. Onlar yaptı rekorda onlar da diyebiliyorum. Evet, yani, Başak Mireli de <gülüyor> denedi solo tek kadın oldu, olarak demiş. ama o teknik evet. sorunlarla abandon edip yarışı bırakıp sonra dünya turuna çıktılar zaten. Eşi evet Atlantı'yı geçti sonra <gülüyor> Peki şimdi. Ama Atlantı'yı <gülüyor> solo geçti. Evet, evet evet solo geçti. Solo geçen ilk Türk kadın yelkenci olarak evet. da kayda evet. geçti. Şimdi evet. <gülüyor> herkes e, şuna şaşırıyor. Ya altı buçuk metre tekneyle ta Hopo'dan İskenderun'a diye Alican, sen, sen anlatır mısın bu Mini Transat'ın hikayesini? Çünkü 6,5 ee, metre deyince sanki bir küçümseme var. Ee, ee, var. Ama var, değil. Yani değil. Ee, şimdi bu mini hikayesi aslında çok epi eski. Yani 1900 yılını 85'lerde ilk. Tabii ilk Mini'ler hakikaten bildiğin küçük yelkenler o zaman meyusun. Böyle özel bir tasarım falan olmadığı için. Yani 80'lerin tekne dizayn aleminde işte Mini diye... Biraz su geçirmeyen, üstü başı kapalı, e, batmayacak olan işte muhtemelen havalandırma bölmeleri falan filan şeyleri var. Böyle yelkenlerle insanlar bu miniye başladılar ve deli gözüyle bakılıyor tabii ki. Normalde bu iki etap yapılıyor. Yani Fransa'nın Atlantik kıyısından çıkıyorlar. Kanarya Adaları'nda birinci etap. Kanarya Adaları'ndan hareket ediyorlar. Karayipler'de Biniş alıyorlar. E, bu başta işte bir avuç macera peyde. zamanla büyüdü, büyüdü, büyüdü, büyüdü. Yanılmıyorsam son mini yarışı 90 küsür tekne veya 100'e yakın tekne. Artı bunun Caner anlatacak bize ileride herhalde. Hakikaten kalifikasyon içinde ciddi kuralları var. Hı -hı. Tabii ki arada fileler verildi. Batanlar can kayıpları tek de olsa oldu. E, Tolga biliyorsun bizim çok başarılı bir kampanya yürüttü. Birinde karşı tarafa geçti. Ötekinde İngiltere'nin güneyinde bir fırtına bir fırtınada kaldı teknesi parçalandı vesaire. Yani çok maceralı bir şey. Şöyle bitireceğim lafımı. Fransızlar işte ben yarışçı olmak istiyorum falan dersen offshore, pasta mini dabor derler. Yani önce minlini geç. Hani evet. mühendis olmak istiyorum. Ee, önce liseyi bitir bakalım be, gibi. <gülüyor> Böyle bir olması olmazı var. Offshore belki is, ismini de açıklamak gerekiyor. Mini Transat diye geçiyor. Yani Transat evet. Atlantik geçmek üzere tasarlanmış evet. bir tekne. Dolayısıyla evet. mini transat için Hopa İskender'in çok da böyle hani kayda değer bir e, deneyim olmasa gerek diye ben düşünüyorum. Caner'e soralım. Caner niye mini transat? Ee, ya yani, mini 650 diyorsunuz. Yani evet. tekneden çıkıyoruz <gülüyor> değil mi? Yarım evet, tamam. evet, evet. Dediğiniz gibi önce mini önce mini yap. Aslında ben e, Tolga abinin kitabını okuduğumda. Ee, kafam... Dört kere okudum kendisinin kitabını bu arada. <gülüyor> Kafamda yolu çizerken aslında yol önceden çizilmişti. Mini'yi alacaksın ve mini eşiğini önce aç açacaksın. Daha sonra e, Figaro Class 40, e, Immok 60 e, yoluna girmek. Önce mini. Dolayısıyla e, ben teknemi geçen sene aldığımda ilk gördüğüm tekneyi aldım. Direkt aşık oldum tekneye. Ve... E, Sezon yarış sezonunda iki yarışa katıldım, bir tane 300 millik yarış tamamladım tamamen. Orsa pupa parkuruydu 300 mil, çok keyifliydi. İnanılmaz Nerede yani. yarıştın ee, Cana? Fransa'da mı? Fransa'da, ee, Fransa'da yarıştın. Peki şey soracağım teknel proto mu seri mi? Hangisinden aldın? E, seri tekne. O seri yüzden, tekne aldım. E, Fransız yapımı değil, e, Arjantin yapımı Güney Yarım yapılan tek tekne. Okay. Birazcık diğer rakiplerine göre hantal, çok az. Designer'ı ki, tasarımcısı ki. Eee, Niko diye bir ismini Niko'ydu beyefendinin. E, İspanyol bir beyefendi. İspanyol. E, okay. Peki Yakın tasarım, Aleycan, tasarımlar değişebiliyor mu? Mono. E, bana... iki tip var. <gülüyor> Hayır. Yani bunu bir aynı Imoka gibi bir kurallar şeyi var. Boyu, direkt yüksekliği, salma ağırlığı vesaire. Bunlar fix olmak şartıyla gerizde oynayabiliyorsun tekneyle. Aynı imokada gibi. Yani yuvarlak yapabilirsin burnunu. Azıcık kütle açabilirsin. Ama boy aynı kalacak. Direkt boyu aynı kalacak. Ağırlık tabii ki. Salma uzunluğu, en vesaire. Öyle seni bir box rule dediğimiz bir kurallar bütünü var. Ona uymak şartıyla tasarım yapabiliyorsun. E, protolar seri imalat halinde yapılan tekneler e, pardon tek tek özellikle profesyoneller için tırnak için üretilmiş tekneler. Seri de aynı kalıptan Firma 30 tane yapıyor, herkes oluyor, giriyor yarışıyor onlar. Böyle iki tane ayrı grup var, ayrı yarışıyor. 10 tane olman şartı var bir okay. seri tepe. Okay. Peki ben şimdi Caner Akdoluna biraz bu yaptığı seyrin hikayesini sormak ve dinlemek istiyorum. Bir kere ilk sorum Caner neden bu mevsimi seçtin? Çünkü yani sonuç olarak bu Türkiye turu Hopodan İskenderun'a kadar bir rota ve senenin herhangi bir zamanında bu rotayı yapmak üzere işte federasyon, deklarasyon veriyorsun. Ben şu, gün, şu saatler arasında start alacağım diyorsun ve o rotayı yapıyorsun. Tabi burada çok stratejik bir seçim söz konusu. Hangi ay hani genel meteorolojik şey verilere göre ne zaman bu şeyi startına alacaksın? Neden bu mevsimi seçtin? Yani biraz fırtınaya razı olup Rekoru kırma stratejisi nedir? Neden bu zaman? Mesela neden yazbaşı değil? Ee, birinci sebep ben bir yat kaptanıyım. Hı -hı. Ee, ben o tarihlerde çalışıyorum. <gülüyor> bu, bu, bu sürpriz doğru bir cevap. <gülüyor> Hali hazırda teknenin satın alınmasından itibaren zaten e, uzun süreli kontratlar konusunda bana müthiş bir darbe vurdu. <gülüyor> Hiç pişman değilim bu arada. Hiç yani e, miniye vakit ayırmaktan, onun transpo, transferi, onun hazırlanması derken e, sürekli bir işte çalışmak maalesef imkansız hale geldi. Çünkü mini Atlantik tarafında ve Atlantik tarafında yatçılık çok zayıf Fransa'da. Neredeyse yok yok derecesinde Bizler e, yabancı bayrak teknelerde Türk Mültebat herhangi bir çalışma izni olmadan vesaire çalışabiliyoruz. O yüzden maalesef. Güney Fransa'da yatçılık, Kuzey'de yarışçılık derken olmadı. Türkiye'de zaten, yani Türkiye'den çalışıp orada tekneyi idare etmek, e, tekneyi hazırlamak mümkün değil. Derken, e, tabii para da lazım bir yandan. Çünkü benim büyük bir sponsorum yok maalesef. Hmm. Yani bahsetmiştim, benim teknelerim diğer teknelere göre biraz antal, e, biraz eski. E, ben kendi şartlarımla gidebildiğim kadar gitmek için e, yazları çalışıp Uygun fiyatlı bir tekne seçip her şeyini her mümkün mertebe kendim yapıp e, tüm tamirlerini, bakımlarını yani teknemi mesela kuzeyden güneye arabayla sürmeyi vesaire hopaya aynı şekilde bunları kendim yapıp olabilince bütçemi e, tekneye aktarmaya çalışıyorum. Yani nasıl tekneye aktarmak derken tekneye az harcayıp işte bu tip Türkiye turu rekoru vesaire gibi şeylere aktarmaya çalışıyorum. Hmm. Yani, çok fazla desteğim var etraftan bu arada. Küçük küçük esnaftan, ailemden, arkadaşlardan. Ee, derken tekneyi getirebileceğim tarih iş sonrasıydı. Çünkü yazın çalıştım. Eylül 2'de işimi bitirdim. Ee, bir arkadaşım Ahmet isimli bir arkadaşımla gittik. Tekneyi kuzeyden güneye araçla indirdik. Bunun için karavan kiraladık. Sonra Türkiye'ye DFDS sponsorluğunda geldi. Derken göce indirdim. Biraz antrenman, biraz hazırlık. Ve anca 25 Ekim'de Popa'dan start alabilecek e, zamanı bulabildim. Ayrıca federasyonun bana çok sağ olsunlar çok büyük bir e, yardımları var. 3 ay değil 1 ay olarak geçirdik bu önden haber vermem gereken süreyi. Hmm. Ve arada Tolga abiyle bir Marmaris Marsilya ile transferi yaptık kendi teknesini. Orada güzel bir zehirlendi. Aa vardı. o demek sendin Tolga'nın partneri. Evet var. evet. evet. Aslında Bu tam fırtınların ortasında gittiniz değil mi? Onu anlat merak ediyorum hikayesini ya. Evet. Çok, e... çok bizim tarafları sarsan bir fırtına vardı. Tolga'yla da enteresan. Yani bir gün önce bir, bir konu için görüşüyorduk. Yarın hareketi hayrola dedi. Dönüyorum abi dedi. Baktım havaya dedi ki valla yırtarsak iyondan yırtarız sonra kapı kapanıyor. Anladığım kadarıyla öyle apart bar attığınız kebrizdi ya. <gülüyor> evet 30 ya şeydi 37'nin at en son hani en yüksek gördüğümüz hava. O o fırtına sanırım Libya'yı vurmuştu. Bir baraj desa evet. düştü. Yani birçok insan hayatını kaybetmişti. Biz kuzeyinden biraz uzaktan geçtik. Ama tabii ki şey, Rüzgar dostumuz aslında o sırada. <gülüyor> ve sağ. <Aha>. hızlı getirmişti. <gülüyor> Tolga abi sayesinde biraz e, kafamda son kararı verdim öyle söyleyeyim. Yani ne olursa olsun tarih e, ne olursa olsun en erken şekilde ben bunu deneyeceğim ve e, en kötü finish'i göreceğim. Mümkünse rekoru kıracağım diye kafama yazdım. Peki e, Caner e, şu son Türkiye turu rekorunu... Hikayesini dinlemek istiyorum. Muhtemelen e, meteoroloji e, analizlerini yapmışsındır. Fırtınayı görüyor muydun start aldığın zaman? Start aldığımda bu arada çok acı vericiydi start kararını vermek. Artı eksi bir gün, iki gün. E, çünkü tekne 6,5 metre ve şey o sıradaki hava şartları 3 gün hani kesin ve Sinop'ta bir cepheye denk geleceğim belliydi. Biraz Yavaştan alıp OJP geçtikten sonra girmeye çalıştım. İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı tam bir muammaydı. Bir gün güney, güneyli bir hava, bir gün Poyraz, bir gün Lodos hmm. ve e, Türkiye'nin öbür tarafındayım. Artık tek başımayım. E, start aldığımda aldıktan sonra dur, tabii ki durmak yok ve orada bir remorq var, e, araba var arkada. Yani işin lojistiği falan derken. Ben kötü etkilenmeye başladım. Çünkü yanımda malzemeler getirdim. Bir yiyecek hazırlığı var. Her elma mesela şeye konuldu. İşte folyoya konuldu. Böyle bozulabilecek şeyler var. Ve bir an önce çıkmak istiyorum. Ama yanlış kararda vermek istiyorum. Çünkü tek başımayım ve çok emek verdim oraya kadar. En sonunda dedim ki ben değiştirmeyeceğim. Çok kararsız bir insanımdır bu arada. En son ben değiştirmeyeceğim. 25 Ekim söylediğim tarihte çıkıyorum. Ne olursa olsun. Bu oldu. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ve iyi ki daha geç çıkmamışım. Biliyorsunuz birçok insanın ölümüne sebep olan, teknelerin kırılmasına sebep olan bir fırtına atlattık. Evet. Yani umarım iyi ki daha geç Peki. Zaman. Şunu merak ediyorum. Hani Senin dümen suyu izine baktığımız zaman Marmara'da bir çift dikiş gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> Neden? Çanak... Türkiye'ye mi daldı? Yok, Zaten evet, mi geçti? Evet. Ne yaptı? Çanak... Bence fırtınadan kaçtı herhalde. <gülüyor> bir dinleyelim bakalım. Ben de merak ediyorum. Evet. Şöyle oldu. Bir ee, İstanbul Boğazı'ndan geçerken, e, İstanbul Boğazı'na girerken bayağı yorgundum. İstanbul Boğazı'nda e, e, yani pardon e, rüzgarsız kaldığımda e, ve çok o kadar trafiğin içinde hiçbir şekilde zaten uyuma şansım yok. E, çıktığımda Marmara Denizi'nde yine hafif hava. E, yani ilerleme, ilerlemek için uyanık kalmam lazım. Yani böyle bir stabil hava, otopilota tekneyi koyayım. 40, dakika aralıkla, 40 dakikada işte yarım saat aralıklarla uyuyayım falan. Böyle bir lüksüm olmadı. Ve benim ben birinci senem teklemle. Bir buçuk seneyi doldurdum. Çok yeniyim. Dolayısıyla ne zaman uyup, uyumam gerektiği, ne zaman uyumamam gerektiği konusunda halen daha çok iyi durumda değilim. Öğreniyorum ve bu en iyi yolda öğreniliyor. Şimdi onu soracaktım. Nasıl hazırlandın Caner? Mesela bu kısa ö, ö, sürelerle uy, uyuyup, uyanıp onun şeyini yaptın mı? Antrenmanını yaptın mı? Yok. Ben yep. e, ucuca hızlı hızlı tekneyi hazırla e, hopaya sür. Hep zaten sürekli aksiyon halinde geçti. E, aslında yolda başladım ona. <gülüyor> tekneyi götürmek bile bir, bir buçuk iki gün aldı. E, annemle götürmüştüm. Beraber sürmüştük. Dolayısıyla değişe değişe yapmıştık. Anne, şeye annen de mi denizci? Yok değil. Annem e, bilimler projemde ailem çok büyük destek. E, Arabalığı sürmeye kadar, tekneyi orta getirmeye kadar destek oldular. E, şeye geleceğim, Marmara Denizi'nde olan olaya. Çanakkale Boğazı'na girerken e, benim hep kendi kişisel yorgunluktan, yorgunluğumdan buluyoruz. Kişisel akülerim %10-15 arası ge geziyor. %5'e düşüne uyuyorum, yukarı geliyor. Ve sürekli bir yorgunluk halinde. E, bunu regüle etmeyi henüz daha öğrenemedim çok iyi. Ve Çanakkale Boğazı'na girdim de artık şey yani fişi çekmiştim. Üç tane korun, korunaklı alan var. İlk gördüğüm yere demir atıp direkt uykuya daldım yani. Daha fazla devam edemeyecek durumdaydım. Doğan bankıcı var mı? Ee, doğal asla. Şey, Lapseki'yi geçtikten sonra hemen e, evet. Anadolu tarafındaki ilk korunakla. Böyle. Yani şey, çak, çakmaz mı? Çakar mı? Öyle bir şey var. Orada. Köprü köprünün dibi, dibi. Bir, bir, bir öncesi. Evet, ben de orada kalmıştım. Evet. Bir gün... Evet. E, İkinci gün hedef e, ke, e, cephe gelmeden kepeze demirlemek. Cephe geçtiği anda kafayı çıkarıp batılı havayla cephenin hemen arkasındaki güneye inmek. Dolayısıyla Lodos'tan e, en az, Lodos'ta en az ilerken yaparak Lodos gelene daha sonra olsa devam etmekti amaç aslında. Hı -hı. Çünkü halen daha Lodos'un hafiflemesi ve kolayıma dönmesi anında cepheye doğru zamanda rekor ihtimali vardı. Yani benim kafamda en azından. Çünkü tekne 17 natlara çıkabilen bir tekne, gidiyor tekne. Sadece doğru havayı bulması lazım. E, derken yetişemedik o havaya, e, o, o bölgeye. Yani bir mil ötede bençe hatırlıyorum. beş kere tramo atıp, Mecidiye Tabia ve Çanakkale arasında akıntı karşımdan üç buçuk nata dönmüştü ve ilerleyemediğimi fark ettim artık. Vazgeçtim. E, cephe geldi, daha da arttı rüzgarı, yani 40-43 nata çıktı. Derken geri döndüm hemen burnunun arkasındaki ilk demirleme alanına gittim. Yalnız hava e, 42-43 iken demiri tutturamadım hiçbir şekilde. E, <gülüyor> asker oraya mı demirledin? E, a, evet evet. Hemen asker arkasına demirleyemedim. Yani Demir bir, dakikalarca attığım Hiçbir demiri tutturamadım. Ve en sonunda e, yangın çıktı Yıldırım'dan dolayı sanırım. Hemen e, Avrupa tarafında ve hava muhalefeti derken gemilere kapatıldı. Ve ben artık tekrardan tek de faça fluğa koyarak e, tüm boğaz benim. Dedim ki nereye kadar giderse gitsin cepheden sonra devam ederim çünkü artık e, şey ihtimali kalmadı. Rekor ihtimali, ihtimali kalmadı. Evet, e, şey yapamıyorum. E, otopilota koyup tekniği uygulayamıyorum. Çünkü şey daracık bir alan ve boğaz. Genel bıra <gülüyor> bırakmayı, abandone etmeyi düşündün mü hiç? Hayır. <gülüyor> İyi. Tamam. E, peki. Bir ara şeyde düşündüm. E, Göce'ye yaklaşırken memleketime ben 16 günlük yiyecek aldım. 17 gün. Çıkarken böyle bir iki, bir iki paket daha aldım. 18 günlük aldım. Ve ben yemek yemeyi çok seviyorum denizde. Çok yoruluyorum bile. Teknede yerinde duramayan bir insanım. E 22 gün süreceğini açıkçası birazcık anladım 3. günden. Ve az yemeye başladım. E, suyum 66 litreydi. Tam 3 litre denk geldi. Teknede, teknede hiçbir şey yoktu ben. İskenderun'a ulaştığımda. 6 kaşık tarhana çorbası böyle ademine. <gülüyor> Azogelin... Yani e Hazır çorba. Bir litre de su vardı. O kadar. Dolayısıyla Tolga abiye şunu dedim hatırlıyorum. Abi zaten jeneratör bozuk Boğaziada'dan beri. Aküler 11.7. Yemek az. Su az. Zannetmiyorum gideceğimi. Çünkü eve yaklaşıyorum ya orası çok <gülüyor> tehlikeli. Ne zaman göcek arkada kaldı dümen suyumda ondan sonra dedim ya yani, aç da kalsam, susuz da kalsam, sürünsem de ben bunu bitireceğim dedim bir orada bir şey <gülüyor> peki Caner bu arada hep tekneyi konuştuk ismini sormadım teknenin ismi ne teknenin ismi Pinya ben kendi benim lakabım yurt dışında insanlar beni bu isimle biliyor Pinya diye biliyor evet teknenin ne? ismini verdim aklıma o geldi başka bir şey neden Pinya yani. Pinya ne demek ananas demek <gülüyor> yani doğrudan ananas deseler niye <gülüyor> bu lafı uzatmışlar da Pinya demişler <gülüyor> Ya şimdi şey, Meksika'da takıldı, o zaman da oradaki ismi Piniyaydı. Saçlarımı saçlarımı uzattım bir dönemdi. Birisi benzetti, kaldı öyle. Her Caner çok zor bir isim, Pinya kolay bir isim. Ben böyle e, kamplarda gönüllü çalıştım, böyle backpack falan yaptım o tam Covid sonrası sonrası dönemde. Sürekli insan geliyor gidiyor, sürekli insan geliyor gidiyor. İsimimi çok rahat ezberliyorlar artık, kaldı öyle. Peki Caner, World e, düşünüyor musun? Çok isterim, çok istiyorum. E, şu anda mini odaklıyım ve tabii ki ve tabii ki günün birinde e, merdivenleri tırmanarak en sonunda Vendeglobe yapmayı istiyorum. Sen ne dersin Alican bu kolay mıdır? Şey, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tabii mer merdivenin başında yani <gülüyor> enteresan şey dedin Fransa'da bir tek 200 millik bir yarışa katıldın değil mi mini? ile yarış deneyimin olmuyorsa başka yarışlara katıldım? Ya, 350'lik bir yarışa katıldım. Evet. Okay. E, daha daha hedefim şuydu. Bir 500 daha vardı. Onu bitirip e, az ortaşları için en azından yarış kalifikasyonunu bitirmek Kalifikasyon bitirme. anladım. Biz, okay. e, yarış direktörümüz bir tane ultim trimaranların e, skipper'ı bir, birisiydi. E, Latirik hmm. benim bulunduğum antrenman merkezindeki. Trifte sürmek Evet, 42-43 nat e, sabit böyle iki gün esen bir havanın üzerine yolladı. E, hı hı. Ben o zaman bu tecrübede değildim. 50-52 kişi yarışı bıraktık. Ben yarışı bırakan son son kişi, son kişi falan olabilirim. E, geç hı hı. ama büküldüm yani mental olarak. Teknemde olan arızalar, e, teknemin sigortasının olmaması gibi böyle kafamda uydurdum. Birçok bahaneyi üst üste koyarak yarışı bıraktım. Hı hı. Ben o zaman hiç bir zaman olmadım. Çok, çok kötüydü. İlk arayanlardan birisi Tolga abi ve Ediz de İlk iki arayan insan beni. Yani anlamam gerektiğini, olabileceğini, bir sonrakine bakmam gerektiğini vesaire. Onu gerçekten bu sefer çok güzel kullandım. O hissi hiç hiç unutmayacağım. Ve bırakmama sebeplerinden birisi. işte tecrübe diyorlar ya, herhalde bu yaptığın hatalardan ders almak. Evet. Bu turda bana çok yardımcı oldu. Şu an 300 milim var cebimde. Size bu ki... Tür Türkiye türü sayılmıyor mu? Sayılıyor. Sayılması lazım. yarış dışı 1000 millik kalifikasyona sayılıyor. 1005 mini transat için yarışta 1000 mil e, yarış dışı iki tane parkur tamam. var. Siz i̇şte Akdeniz'de tamam. Korsika'yı dönmeli falan Barcelona'dan başlayıp Korsika'yı dönmeli. Diğeri e, La Rochelle'den çıktınız e, şey gidiyorsunuz. İrlanda'ya gidiyorsunuz Fastnet kayalığına. Daha sonra güneyde bir dönüş noktası var. Sonra başladığınız limana dönüyorsunuz. Bunun yerine saydılar. Güzel. en azından halletmiş olduk. O tarihte Fransa'ya gidip bununla uğraşmaktansa çalışıp para kazanacağım. <gülüyor> Güzel. Peki e, sezon planları nedir? Yani 2024 yarış takvimini yaptın mı şimdi? katılacağın yarışlar, hedeflediğin trofeler vesaire? Var. E, hatta şu anda e, yeni bir proje daha var. Kendisine yarın sunmayı düşünüyorum bir arkadaşımın. E, Azure'ya 46'sı olan bir arkadaşımla beraber bir yarış e, Projesi yapmayı düşünüyoruz. Projenin içinde ROR Transatlantik, e, Karabiyen 600, e, Middle Sea, Güney yarışı. Ya mini'yi bıraktım. Ben mini kariyerini... Mini'yi bırakmadım. bırakmadım. <gülüyor> mini de bunların içinde e, Nisan anladım. ayında bir Akdeniz yarışı var 500 millik. Ve Temmuz okay. ayında 2000 millik Azor yarışı var. Aa, anladım. Güzel. Akdeniz yarışı nerede? Enteresan. Burada da İtaly İtalyanlar falan da Geçen Barcelona'daydı. Yani. Barcelona'daydı. Barcelona'daydı geçen seneki. Bu sene ben Mayıs'ta Atlantik'e bırakmadan işi Nisan'da çözmek istiyorum. Yalnız bu bahsettiğim Azuray'ın gelişi Amerika'dan olacak. Büyük ihtimalle tekneyi getireceğim. Barcelona'da e, limana koyup yarışı yapıp limandan Türkiye'ye devam edeceğim. Böyle ucu ucuna bir dokunum e, <gülüyor> var. Bu beni çok heyecanlandı. Açıkçası. Peki Caner bir şey Peki. soracağım. Bu kredi kazanmak için ne, ne bileyim mesela bu Transferlerde sayılıyor mu? Hani kaptanın yaptığı milhanesine yazılıyor mu? Yok. Bulundu. E, mini transatı yapacağınız tekneyle yapmanız. Tekneyle gerekiyor. yapmanız. Hı -hı. Şey bile başka yarıştaki... 843 ile katılacağım ben. 900 numaralı tekneyle double end bir arkadaşla yarıştım. O sayılmıyor. Hı -hı. Yani e, kaptanın mili değil teknenin mili önemli. Mil o kaptanın mili evet aynen Peki şunu sorayım Caner Alican bizim Türkiye'de profesyonel yelkencilik çok az birkaç tane belki örnek olabilir ama yok evet. gibi senin öyle bir hedefin var mı yani yelkenciliği iş haline getirmeyi hedefliyor musun Caner ha, bana bana soruyorsun evet, ben, ben evet. Evet, evet. Ben e, şu anda yaptığım projede aslında bunu uğraşıyorum. E, teknede iki tane profesyonel. Mesela e, 2025 Ocak ayındaki Rock Transatlantik'te. E, teknede iki profesyonel. Kalanı e, tekne, tekneye gelen e, aslında koltuk koltuk satacağız yani. Çünkü e, sponsorluk vesaire bunlar çok kolay işler değil. Ben de ekmeğimi taştan çıkarmanın derdindeyim. E, teknenin, tekne üzerinden yelken yaparak bu parayı kazanmak e, niyetim var. E, gireceğim tüm yarışlarda Sezon içerisinde 2024 ve 2025'te iki senelik bir proje bu mesela tamamında yarışlar dışarıya açık olacak. Bu demek değildir ki değildir ki herkes her isteyen hiç yelken bilmeyen mesela gelebilir. Hayır belli bir mülakattan geçecek belli bir eğitimden geçecek çünkü açık denizde çıkıyoruz. Ben Marmaris Race Week Göcek Race Week de yapacağım ama zorluk derecesi çok daha yüksek yarışlar olacak Dolayısıyla da böyle bir bir kulüp. Bir, bir, kulüp tam doğru kelime olmadı ama bir aslında ekol yaratmak niyetimiz var. Niyetim hmm. var. Ee, yani profesyonel erkenciliğim bu kısmında olabilirim ama günün birinde büyük bir proje olur. Ben de o seviyede olurum, o seviyeye gelirim. Ee, tabii ki tek, tekne ve diğer şartlar e, güzel şartlar olur ve e, transatcak var yaparız, Ben de Globe yaparız. Umarım bunlar olacak. Peki teknenin limanı neresi olacak? Yani Türkiye limanlarında mı olacak yoksa Fransa Türkiye ya da İspanya dolanıp duracak mı? Ee, büyük teknem hakkında mı? mi? yok. E, şeyden mini Transat'tan bahsediyorum. Mini Mart ayında buraya geçici ithalatla geldiği için Fransa'ya dönmek zorunda. Hmm. Ee, Atlantik'te e, La Rochelle'de Paul Gavin teknesinin yanına koymayı düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Beraber. <gülüyor> Onun yarışları için ona destek atarak e, benim ihtiyacım onda olmatar gibi bir e, fransa arası bir köprü kurmak niyetimiz. Ya Peki. tabii bu projede lojistik önemli beyimsin şimdi bu canevin programı hakikaten yani kendi geziyor tekne de ayrı bir tur ne de anneye babaya mı diyeyim artık kime eşe dosta Allah kolaylık versin onlar seni Hı. takip edecekler tekneyi orada oraya taşıyacaklar ee, yani ama. Şunu heyecanla dinliyorum. Çok hoşuma gidiyor. Hakikaten bütün bu ıı, ileride Van de Glove'da vesaire başarılı olmuş bütün sporcuların hepsinin gerisi aynı hikaye var. Yani müthiş bir aile desteği var. Eş dost desteği var. Arkadaş var. Bunu, yani bu bunun, mini... bunun iyi bir örneği Pete Goss değil mi? E, e, tabii. Pete yani e, mi, mini yarışlarının startında ben hiç bulunmadım. Ama çok takip ettim. Yani Herkes, yani düşün 90 tane tekne, 90 tane caner var, kadınla, erkekli ee, Arkadaşları geliyor çünkü profesyonel ekipler yok. Yani eşdos yardımıyla, işte mahalledeki bakkalın, çakalın sponsorluğuyla vesaire. Yani özellikle Kuzey Atlantik hakikaten yarış al bir yatçılık orada yok. Çünkü çıktı mı ya Atlantik geçmen lazım, ya İntern'e lazım, ya Güney'e inmen lazım vesaire. Dolayısıyla insanlar tekneli yarışa giriyorlar. Dolayısıyla bütün firmalar içinde bu yelken yarışı önemli bir platform, bir, bir, bir ekran oluyor. Bulmadığın bütün büyüğünden küçüğüne bütün firmalar sponsor oluyorlar, şey yapıyorlar. Umarım Caner de böyle ayrı yolu takip eder. Bu mini sınavlarını şey yapmıştı işte ondan sonra sırayla Figaro 40, İmoka inşallah gerçekleşir. Peki Alican bir bir iletişimci olarak sana sorayım. Bu Hopa, İskender'ın Türkiye turu, rekoru bir marka olma yolunda başarılı Vallahi bir şekilde Pesu, gidiyor şimdi mı? var, gidiyor çünkü habire talep gelmeye başladı. Yani şimdi yeni bir rekor müracaatı daha oldu. Daha önce biliyorsun olimpiyata katılmış olan üç kere Ateş Çınar kardeşler 4'ü 70'te Türkiye 3 tane Olimpiyat temsil ettiler. Onlar bir arkadaşları daha galiba 3 kişi olarak bir rekor denemesine gidiyorlar. Ocak ayında ya Ocak ya Ocak, 4-4 diyebilirim ben onu. Ee, Öyle olabilir, olabilir. Yani tam şey aklımda değil. Dolayısıyla hiç, orada anlıyorum evet. ki e, en azından e, işte Tolga'nın yaktığı ateş Federasyon'da elden geldiğince imkanları ölçüsü bir destek verdi. İşte böyle bir yat komitesi olarak biz de bir dönem epey bunu destekledik. Şu anda da zaten bir Türkiye Turu komitesi var Federasyon'da. Ben de onun üyesiyim. Evet. Yani sanki bir maya tutacak inşallah. Yeni Canerler <gülüyor> sıraya girerler kapışırlar yani. Peki ben Caner'e sorayım tekrar. Caner tekrar denemeyi düşünüyor musun? Tabii ki. Ha? İlle kıracak mısın Tolga'nın rekorunu? Ee, yani Gerçi Tolga'nınki rekor sayılmaz. O ilk denemeydi. Referans e, Evet o referans koydu. E, referans zamanı diyelim ona. Rekor sayılmaz çünkü. Daha öncesi yoktu çünkü. Ama çok emek harcadı Tolga Pamir bu konuda. Bence de bayağı bir yere oturttu. Peki... Yani şöyle <gülüyor> sizin e, lafınızı bölüyorum. Şöyle, e, dün kendimi şunu düşünürken buldum. E, o kadar özledim ki oradaki hayatın basitliğini. Özellikle geldikten sonra burada iki haftaki dönem haftalık dönemde aslında bir buçuk, iki aylık dönemdeki işlerin e, işlerin bir anda üzerinize yığılması söz konusu. Çünkü hayatı bırakmışsınız. Ve şunu düşünürken buldum kendim. Ya Ocak ayında çıkılıyor demek ki. O zaman ben de tekrar bir plan yapayım. Ocak'ta çıkayım. Son düşünüyorum. Hayır, senin kursun var görecekte. Sen yat kaptanlığı kursuna gidiyorsun. Ehliyetin sakin. <gülüyor> yani o yüzden fırsatını buldum iyi kanda. Mesela ben o yüzden deniz deniz ve ateşin eee kardeşlerin bu yapacağı rekor denemesine o yüzden böyle bir yandan da şey olarak bakıyorum. Gelecek senelerde hı, o dönemde yapılıyorsa demek ki müthiş bir şey. Kışla, kışları bu. Ee, ayrı bir heyecan olacak bize. O yüzden ilk fırsatta tekrardan deneyeceğim. Hem ekip hem e, Caner, sana şunu sormak istiyorum. İşte Hopolan İskenderun'a kadar e, seyir yaptın. 21 gün yanılmıyorsam. E, seyirci var mıydı? seyirci... Evet, ilgi var mıydı? Yani <gülüyor> denizden ilgi var mıydı? Yani bir yer, limanlarda seni karşılayan, uğurlayan, el sallayan... Bir tek limalı, İskenderun demek istiyorsun. Hayır ve <gülüyor> yol boyunca ya. Yol, yol boyunca. Boğazı gündüz mü geçtin, gece mi geçtin? İstanbul Boğazı'nı? Evet. İstanbul Boğazı'nı gündüz başladım. Geçemedim rüzgarsızlıktan. <gülüyor> Beklemek durumda kaldım. Gece bitirdim. Çanakkale'ydi gece başladım. Gündüz bitirdim. E, Simi Rodos arasında tam Türk sularına girdiğinde e, Göker abim var EGG Yatçılık Göcek'ten. O onlar karşıladı beni. Onlar e, bir karşılam yaptılar böyle bir 10. yıl marşıyla falan çok, çok <gülüyor> e, günler sonra gördüm. ilk tanıdıklarımdı. E, Birçok arkadaşım <gülüyor> gelmek istedi Göcek ve Marmaris'ten e, hemen açıktı. Ama çok açıktan geçtim. Ve açıkçası e, şey fazla etkileşim Yolun kalanında yalnız olduğum bildiğim için çok, bazen çok iyi gelmeyebilirdi. Ee, belki de iyi oldu benim için. Yani benim hayalim sadece şeydi, göce denizden dönmekti. Olmadı, fırtınalar başladı. Ee, sahil güvenlik çok yardımcıydı. <gülüyor> Yolda her komutanlıktan insan gördüm. Ee, güzeldi yani dediğim gibi sadece ama denizde Simi ve Rodos arasında böyle bir tekne oldu o kadar. Peki biraz <gülüyor> e, Türkiye'deki yarışçılığı konuşalım. Ben Ali Can'a bir iki sorum olacak. Bir kere dün Serdar Bapoğlu Türk e, sayfasında gördüm. Aşağı yarışı, evet. <gülüyor> Canel birisin herhalde meşhur aşağı yarışını. Hiç katılmadım. Ama biliyor, <gülüyor> yarışı, yarışı biliyorsun. <gülüyor> Garipçeden Göcek. Evet. Garipçe start, Göcek finish 555 mil. Dolayısıyla Türkiye'nin en uzun yarışı olma şeyini taşıyor. Alican bana niye garipçeden start var? Niye göceğe kadar uzadı? Ee, bir de... Bu, bir de hemen... ben, ben de bilmiyorum bunları. Ama garipçeden start da ben olumlu buldum. Neden? Yani ben olumsuz buluyorum. Boğaz, Boğaz geçişi yani en azından Boğaz daha uzun süre kapatılıyor. Yani insanlar daha Rahat yerken ve o filo çok tabii çok uzun değil ama gene de balonları basıp epi bir müddet böyle süzülüp geçecekler bu arada ama işte o değil. orada bence ciddi bir hata var. şöyle ne açıklayayım sana mi? tabii. Bak şimdi bu yarışa tahminen. ...20 küsur tekne katılacaktır. Geçen sene 27'ydi galiba. Bir kere evet. startı garip eden <gülüyor> verdiğin andan itibaren... ...en büyük seyircinin olduğu İstanbul Boğazı'na... ...filo seyrek bir şekilde gireceği için... fotoğraf evet. ...fotojenistik kaybolacak. Yani o toplu boğazdan çıkışlarımızı hatırla. Balonla ya da evet. orsa... O filonun toplu ve aynı kare içinde olmasından fotoğraf çıkıyor. Sen startı garip evet. garipçeden verirsen filo dağılacak. Dolayısıyla bütün görsel etkisini yitirecek. Aynı şeyi mesela bu yüzüncü yıl şeyde yaşadık. Ee, bu bazı bir toplu seyir meselesi vardı. Ee, bir grup hmm. e, tekne e, işte küçük yoldan ayrıldı. Bir grup tekne Ataköy Marina'dan ayrıldı. Baştaki tekneyle sondaki tekne arasında ...üç mil civarında bir şey vardı... ...mesafe vardı... ...o aşağı yukarı bir herhalde... ...yüz tekne falan civarında vardı... ...o yüz tane tekneyi aynı karaya sığdırmak... ...mümkün olamadı... ...seyrek... ...birden sanki normal... ...dağılmış bir tekne grubu oldu... ...yani dolayısıyla garipçe... ...startı... ...bence yanlış... ...yani bu start olacaksa mutlaka... Beykoz'dan verirsin startı biraz daha kuzeyden ne bileyim işte Umur yerinden verirsin filan ama mutlaka o yüz küsür tekne ya da yüz küsür diyorum otuz kırk tekne bilmiyorum beraber boğazdan geçmesi lazım ki seyredilebilir bir hale gelsin. Öbür türlü her, ama... herhangi bir tekne geçiyor olacak yani ne et, manası var ki? Start toplu olarak çekilebilir genel resim yani start bir Hayır ben, se ben seyirciden söz ediyorum. Garipçe kimse edecek Allah'ın seversen. Ay, garipçe değil tabii. Canım garipçe. ama yani şey dedi Boğaz'da da kimse seyrediyor? Yani fotoğraf konusu da <gülüyor> Balıkçı, balık, ba balıkçılar seyrediyorlar. Hatta kafaya zoku atıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yani tabii iyi bir organizasyon yaparlarsa gene güzel görsellerle yine Yok ben, ben kesin ee... garipçe startı hata. Ve göreceğiz onu göreceğiz. Peki, peki senin görüşünün. Caner sen ne diyorsun? Var. Ben bir soru sormak istiyorum. Benim sorum şöyle. Neden e, Hop artık daha büyümüyor? Biraz daha büyümüyor. Mesela Hopa'dan start, Göcek'te finish. Daha sonra Hopa'dan start, İskender'in finish. Artık biraz daha zorluk derecesini arttırmamız gerekiyor diye düşünüyorum o yarışı. Ee, daha <gülüyor> dur yeni 550 bile çıkıyor şimdi. <gülüyor> daha ilk defa göçeği ilk defa 550 mil oluyor. Yani biliyorsun bu kökeni Erdek'le başlar 80 mil Aha. Sonra oradan gelip olu, oradan bolca ayvalık vesaire. Yani zavallı oluyor. Öyle her şey aynı anda olmuyor. İki bu yarışa katılanlar son artık Türkiye'de. Sen de işin içindesin. Sektörün içindesin. Maliyetler vesaire. Barınasından tut malzemesine kadar biliyorsun. Hakikaten böyle bir yarış teknesini hazır edip ekibiyle beraber yarıştırmak kolay değil. Ciddi fedakarlık isteyen şeyler. Bunu da büyük ölçüde işte bu işten koltuk satanlar dediğim program başta söylediği firmalar yüklenmiş durumda. Yani yarışa katılan teknelerin %60, 60'ın üstü, 65'i belki yelken okulları, bu işten para kazanan firmalar. Dolayısıyla onlar da öğrencileri daha şimdilik 550 ile bakalım deneyecekler. Daha önce İstanbul Çeşit'i 271 öyle iki gün bir de bozacağı etrafı varsa gayet eğlenceli güle oynaya yapılır. Ben, biraz daha yanlış okumadıysam garipçe Göcek non-stop yarışıyor. Evet, Arada durmadım, durak olabilir. yok. Dolayısıyla yok, hayır, tabii, yok. Alican sen de çok iyi biliyorsun. Bu aşağı yarışı aslında yelkencilerin biraz yazlık tatil e, takviminde evet, olan evet, bir evet, şeydir. Evet. Bu 555 mil e, süreyi uzatacak, dolayısıyla bence katılım azalabilir. Sana başka bir şey sormak istiyorum Alican. Aşağı yarışı aşağı yarışı diyoruz, yani İstanbul'dan işte güneyde bir limana doğru bir yarıştan söz ediyoruz. Neden yukarı yarışı yok? Yani aşağı yarışından sonra inen tekneler bir de yukarı yarışı yapsınlar. Ne dersin Caner? Neysin? Bu, bu çok konuşuldu ama birkaç kere de açıklandı, hiçbir talep görmedi. Yani, olmaz. yani şey yok kimse orsa yukarı tırmanma şeyini göze alamıyor. Peki Caner'e ee, soralım. Caner İskenderun hopa yapar mısın? İskenderun <gülüyor> <gülüyor> hopa <yok> <gülüyor> Sadece zor, zorluk e, kredisi kaç olur? E, hopa İskenderun mu? İskenderun hopa mı? İskenderun hopayı düşünmek dahi istemiyorum. <gülüyor> Tabii hakimiz rüzgü. Ancak Lodos. Bu sene Lodos senesi. Çok Lodos esiyor. Belki enteresan olabilir yani. Ee, böyle bir 10-15 gün arka arkaya -ar Lodos yakalasam sürekli. Sanki bu aralar birkaç kere denk geliyor. Ee, o zaman belki farklı olabilir ama dediğim gibi çok zor. Yani, bu ben... Yani... E, pardon. Saati e, seçerken, zamanı seçerken Aya Üniversitesi... E, TF'den Tayfun Bey'in bana yolladı. Iowa Üniversitesi'nin Türkiye'deki e, takip istasyonları, e, kayıt istasyonları, rüzgar hızı ve ta, e, yönünü o datayı kurdurdum. Nesaf e, İstanbul'dan, İstanbul ve daha sonrasında Ege'nin sonuna kadar çok tutmadı. Tutmadı. E, tutmadı. Yok. Hangi e, software'i kullanıyorsun Caner? Hangi programı kullanıyorsun navigasyonda? Navigasyonda e, Chart Plotter olarak biliyorsunuz mini de yasak şey, harita. Evet. Naviqus kullanıyorum. Routing olarak ha. Sail Grip. Abi. Sail Grip anlamadım. Sail Grip kullanıyorsun. Fransızların bu neydi o meşhur software i. onu kullanmıyor musun? Neydi Adreno. Adreno. Çok pahalı. Hani <gülüyor> <gülüyor> anladım. Senin Ka Kaçak versiyonu falan filan kırma varma olmuyor değil mi? <gülüyor> Doğru, doğru, doğru. Hiç bilmiyorum, acel girinmez tabii doğru. Sail Grip e, sadece şeyleri akıntıları göstermiyor, bildiğim kadarıyla. Sail Grip'i şu anlık bunda idare edebiliyorum. Tabii ki bilmiyorum. daha yarışta, e, yani yarışta özellikle e, Sail Grip'ı yetecektir. E, o zaman Tolga'nın adrenasına şey yaparım artık, çökerim. Peki bir şey. ben <gülüyor> bir soru bir soru sormak istiyorum. Canere e, hazır Amerika Kupası yaklaşıyor. Bir, Cener bu foyallı teknelerle ilgili ne düşünüyorsun? İkincisi, Alican'da da daha önceki programlarda konuşmuştuk. Amerika Kupası'nda artık bilgisayar o kadar devrede ki, hani bu adil mi değil mi gibi şeyler konuşmuştuk. Hatırlıyor musun? Evet. Sen evet. ne diyorsun Cener Bu bilgisayar ve programlar vesaire, bu kadar devreye girmesi, bu yarışçılığın kahramanlık halini biraz dedelemiyor mu? Ben mini'den bu, konu, bu açıdan çok memnunum. Ee, özellikle yarışa çıkarken te telefonları teslim etmemiz, e, daha kendi, kendi kendimize ve aslında daha doğayla baş başa kalmamız açısından güzel. Ama e, büyük, yani çok iyi bir yarışçı olmak istiyorsanız elektroniklerle barışmak zorundasınız. Ee, maalesef. En azından routingde bunu kullanıyoruz. Yani şu an mini'de ben memnunum ama Kaçınılmaz. Kaçınılmaz ama eski denizcilik e, yeteneklerinin, eski denizcilik e, öğretilerinin e, kaybolmaması gerektiğini, gerektiğini düşünüyorum. Önce örneğin ben İskenderun'a giderken yani Sextant'ı çıkardım ve e, neredeyse buna bunu yapmak zorunda kalacaktım Sextant'la e, rasat, rasat almayı. Bunları unutulmadığı sürece elektroniklerin olayın içine girmesinde benim için kişisel açıdan sıkıntı yok. E, çünkü bazen rüzgar datasız gerçekten ilerlemek zor oluyor. Ee, mini de en azından ama şu anda o romantizmi sürdürebiliyorum. Çarp <gülüyor> ee, otur yok, ee, her şey daha manuel. Ee, çok çok güzel mini de. Baş başasınız doğayla gerçekten. E, caner e, tekne tasarımıyla ilgileniyor musun? Hayır. Neden? Hiç düşünmedim. Yani, ya Bak... foil, foil, foil konusunda ne diyorsun peki? Ee, foil konusunda şu anda İzmir'de bir tane foil mini yapılıyor. Ben bir yandan da takip ediyorum benim de. Ki, kimi kimi yapıyor kimi, Kim yapıyor Ocaha? Kim yapıyor? Yok, mat yapmıyor. Ee, ismini ismini bilmiyorum, ee, hatırlayamıyorum ismini. Ee, Rus bir arka, Rus bir minici eskiden, eskiden mini sınıfında yarışan bir arkadaşımız Fedor. Ee, seferi birisine yaptırıyor. İnanın hatırlayamıyorum. Ben çok tanımıyorum. Evet, ben Türk gelken camiasını da çok bilmiyorum. Böyle çok aslında low profile takılan bir insanım. Kendi kendime mesela benim sosyal medyamı yöneten arkadaş olmasa haberiniz olmayacaktır büyük ihtimal. Kendisi bana yardımcı olan arkadaşım bunu yapmadım. O yüzden çok bilgim yok. Yalnız tekneleri takip ediyorum Fransa'da. Foil tabii ki bütçelere çok büyük yük bindiriyor diye tahmin ediyorum. Çok içinde değilim. Yalnız öncelikle benim bir sonraki teklemim Proto olması, olmasını istiyorum ve e, en azından Skalbaw yani şişko. Yuvarlak burunlu. Şişko yuvarlak burunlu. göbekli. <gülüyor> evet Beysun öyle şimdi gezit bir tane en son Stambani var. Bu işte bu minilerin ilk eski yarışçı sonra designer ve bu yuvarlak e, burnu da tasarlayanlardan o bir tane hmm. gezit eknesi tasarladı. yani hmm. dokuz 9 metre kendine Baya böyle burnu yuvarlak. Ön taraf iki tane kabin var. Hani kıç gibi anlıyor musun? Yan hmm. yana yani. Hmm. Tabii. bir espas var. Ee, Salma iniyor, kalkıyor. Hakikaten acayip bir şey yani. 9 metre. <Gülüyor> bir tek tabii onu görünce bu yer kendi de zor gider diyorsun ama tersine de çok hızlı gidiyorlar değil mi Canan? Yani hiç bir şey yaptın mı? Ee, bu bir, birkaç tane foylu tekneyi izleme şansım oldu. Yani aynı yarışta bulunduğumuz. Ee, İnanılmaz hızlara çıkıyorlar. 25-27 gibi. Gibi. Ee, yalnız tabi çok çok büyük e, bütçeler yani şu anda seafoil bir teknenin satılık bir tekne var. Mini Transat ilk e, ayağın şampiyonu. 390.000 euro tekne. 6.5 metre tekne. <gülüyor> <gülüyor> şey, hemen arkamda bir yarışta bir teknenin içerisinde 4 tane preparatör çalışıyor mesela. Ee, <gülüyor> bir class 40 gibi e, 4 tane preparatör çalışıyor. Canel Fransı'yı öğrendin mi? Ben Fransızca'ya iki sene önce başladım e, yurt dışında. Konuşuyorsun artık zaten. Evet e, bir de Çok üç ay ders aldım Fransa'da ama her gün falan yaptım Duolingo ilk, ilk sene boyunca. B1 seviyesindeyim yani yaşayacak işimi görüyor. Evet, çünkü bu mini deyince Fransızca bilmek şart. Onlar da İngilizce bilmez çoğu. Artık yeni yeni, yeni, yeni, yeni daha çok konuşuyor ama az bilirlerdi. E, dolayısıyla güzel bir şey takip Mesakim edilmek Evet mesela e, Meteoroloji Briefing'lerinde 20 kişiyiz. Hepsi İngilizce bilmesine rağmen ya, tabii ki İngilizce konuşma şansları yok. Çünkü 14 evet. kendi şeyinde çok konuşur Şu e, olmuştu. Christian Dumas e, ben... Meteoroloji briefing esnasında pornişe yarışında. Kendisine şey demiştim. Rica etsem birazcık yavaş konuşur musunuz? Tamam dedim. Ben seni iyi şeyden sonra arayacağım. 15 dakika birebir İngilizce bana... Brief ver sana. Böyle çok şanslısın valla. Para versen alamazsın böyle birebir. şahsi <gülüyor> brief. Aynen çok güzel. Çok başarılı bir return. Bu son Translator Jaguab'da da bir sürü tekneyi gene yönetti vesaire. Routing yaptı. Ültimleri yapıyor tabii o dört günde beş günde Atlantik'in geçen otuz metre dev trimaranlar ondan sonra çok metroloji konusunda dünyanın şu anda önde yarım isimlerinden bir tanesi hakkında. Hiç işsiz kalmıyor. Her dakika bir yarışta bir yarışın başında çalışıyor. Öyle bir görünümü evet. var. Evet. Evet. Fransızca'da kilit nokta denemeniz. Denediğinizi gördüklerinde kesinlikle e, biliyorlarsa konu İngiliz yardımcı oluyorlar. Çok kritik. Evet. evet, evet, evet. Evet, evet, evet Yani şeydirler e, hep bu şey tartışılır. Yani e, Fransızlar biliyorsun bu tür bireysel sporlarda çok başarılı. Yani tek başına Atlantik geçimler, dünya turları 30 metre katamaran, trimaranla dünya turu falan ama Amerikas Cup meselesinde şişiyorlar. Yani o da diyorlar ki ya, bizim ulusal özelliğimiz biz böyle toplu halde hani toplu müdafaa, toplu defans, toplu hücum bunu beceremeyen bir toplumuz. Bireysel başarı evet. Toplu şeyde işte İngilizler, Yeni Zelanda'lılar, Avustralyalılar, başka memleketler toplu yarışlarda daha başarılı olurlar. Tabii başarılı oldukça bütçe de geliyor, sponsor da geliyor. Daha fazla araştırma. Demin Beysun'un söylediği daha fazla bilgisayar, simülasyon neredeyse yapay zeka herhalde devletine girmişti Oralarda da girmediği alan yok çünkü. E, oralarda da Fransa ilerleyemiyor. Yani bireysel sporda daha başarılı Belki Ali Caner'in bir soruyla bitirelim. 3-4 dakikamız var herhalde. Caner, <gülüyor> solo'yu mu tercih ediyorsun? Ekip yarışını mı? Ee, solo'yu tercih ediyorum. Yalnız e, benim amaçlarımdan birisi şöyle en azından 1-2 sezon e, tamamen %100 bir Türk takımını Karayiplere götürmek. E, namaz gösterebilecek bir takımla e, büyümek. Ve diğer ülkeleri challenge etmek. Eğer ekip olayı ülke ise yani diğer bunlar I Love Poland vesaire gibi teknelerle ülke ülke katılıyorlarsa ekip çok cezbedici geliyor bana. Hmm. Ee, yalnız solo yani solo inanılmaz bir şey. Solo iyi ki yani. iyi ki başladığım gün. gün. E... <gülüyor> evet ben de solo'yu çok seviyorum. <gülüyor> Peki <gülüyor> Caner Proveze ekibiyle tanışıyor musun? Hayır. Bence tanış değil Can? Evet yani onlar solucu diyorlar ekipçi tabii ama tanışmasınlar e da e vardı. E e yani, yani ben şey yani... bekliyorum canerden caner kendi jenerasyonundan ne kadar arkadaşı eşi dostu kandırabilirse solo meselesine belki bir, bir tekrardan meşaleşip bilmiyorsun. Biz taikte buna muvaffak olamadık. Diyor ya çok sınırlı bir yarış iki kişilik başlattık gerisi gelmedi. Solo bir Marmara yarışı yapmaya muvaffak olamadık katılım yok ondan sonra. Ama umuyorum işte inşallah Caner'i takip eder gençler. Bu işte Türkiye'de başlar. Hakikaten çıkışta orada. Yani öyle olduğunu yorumlarım. Yerken de ileri <gülüyor> bir, bir, bir Kahramanlar lazım. Model lazım. Evet. Peki e, <gülüyor> Caner Akdolu'nla yaptık. Bu hafta açık denize Turoğlu ile beraber. E, Caner çok teşekkür ettim. Galiba mangala gideceksin şimdi. Evet evet gelecek. Evet. <gülüyor> <gülüyor> E, insanları göreceğim. Küçük çocuklara bana konuşma yapmamı istediler. Ben kendilerine üniversite okuyorum. Ne güzel. Gerek yok falan e, yelkenci olun dememek için kendimizi ort tutacağım. Daha böyle ailelerin de olduğu bir ortam. O yüzden ortacı konuşmam lazım. Tamam peki. Engin'le Yeşim'e de e, selam söyle bizden. Başüstüne. Herhalde onlar da evet, orada olacaklar. Evet Evet. Oradan. Peki. Cenel Akdoğlu'nu çok teşekkür ettim. Aleykancığım çok teşekkür ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum Ceren. Rüzgarın bol olsun. Ee, bildiğin yoldan dönmeyeceksin. Devam. Teşekkür ederim. Bir de mümkünse kolayım olsun. <gülüyor> evet. Tembel denizci. <gülüyor> evet, açık deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.